faydalı olan bir şeye hırsul olur. Üçüncüsü, senin dediğin kadarıyla bunlar Müslüman kişiler. Olarak bizler itibar ediyoruz halen. yok bugün bu gibi konuşmaların gereği yok. Anlaşıldı mı demek istediğimi? İnsan konuştuğu zaman ilimli konuşacak. İnsan konuştuğu zaman bir değerlerle konuşacak. İnsan konuştuğu zaman e, yani ne? Vara takva, zöhtlü konuşması gerekir. Ve bizler diyoruz ki politika konularını bırakmaya çalışın. Çünkü sizlere bir faydası yok şimdilik. Fe Allah razı olsun. Ve başka yani ilim, hadit ve ayet, e, fıkh, akide konularını konuşmaya daha çok önem verin diyoruz.